Orta Doğu'nun Bağrında Kanlı Hançer Yahudi Sorunu Başyazı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İzzetiyle müminleri aziz, kafirleri ise zelil kılan, dostlarına yardımıyla lütufta bulunup düşmanlarını kahreden Allah'a hamdolsun. Salat ve selam sadece Allah'a ibadet edilsin ve O'na hiçbir şey ortak koşulmasın diye kılıçla gönderilen Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Bu sayımızda adı yanlış konulmuş, çerçevesi yanlış çizilmiş, topraklardan önce zihinlerin işgal edildiği, bedenlerden önce tasavvurların paramparça olduğu bir sorunu ele alacağız. Yahudilik ve İsrail sorunu. Üzerlerine zillet ve meskenetin yazıldığı, Aşağılık maymunlara dönüşen, müminlere şiddet yönünden en azgın topluluk olan Yahudiler, İslam'a ve İslam peygamberine olan düşmanlıklarını Gazze özelinde daha görünür kılmaktadırlar. Sergiledikleri bu vahşetin bir yenisini bozuk sicillerine ve sicillerine eklediler. İnsanlık duyguları ölmemiş, vicdan sahibi müşriklerin dahi lanetlemekten ve kınamaktan kendilerini alamadıkları bu vahşet manzaraları sürekli tekrarlanıyor. Filistinli mazlumların acısına acı katıp dünya kamuoyunu bir müddet meşgul ettikten, alışılmış kınama ve ateşkes talepleri dillendirildikten sonra dünya, dünyevi gündemine geri dönüyor. Her geçen gün sorunun biraz daha katmerleşmesine, Filistinli mazlumların kayıplarının artmasına ve yaşanan vahşetin bir öncekini aratan cinsten olduğuna şahit oluyoruz. Kanaatimizce bunun nedeni, sorunun adının yanlış konması, tepkilerin İsrail ve Yahudilerin lehine olacak şekilde ölçüsüz olması ve maymun soyunun psikolojik algı operasyonları sayesinde yanlış istikamette seyretmesidir.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 Allah öyleyse orası arz-ı mukaddes onlara 40 yıl yasaklanmıştır. Bu müddet içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme dedi. Maide Suresi 20 ila 26. ayetler. Kutsal adettikleri topraklar kendilerine vaat edildiğinde Kur'an'ın aşağılık maymun ve domuzlar diye hitap ettiği insanların tepkisi böyle olmuştu. Dünyanın dört bir yanına dağılan, gittikleri her yerde gerek karakterlerinde var olan aşağılık, gerek de Allah'ın üzerlerine yazdığı zillet ve meskenet dolayısıyla sevilmediler, kendilerine güvenilmedi ve aşağılanmanın her türlüsünü yaşadılar. Hususen Avrupa'da bulunan Yahudiler. İslam topraklarında İslam'ın zımmi, dini azınlıklar hukuku sayesinde rahat ve güven içinde yaşayan Yahudiler, İslam toprakları dışında tam bir zillet içerisindeydiler. Yahudilerin içinde bulunduğu bu duruma çözüm arayışları 19. yüzyılda hız kazandı. İlk defa 1897 Basel Kongresinde bir Yahudi devleti kurma fikri ortaya atıldı. Kendilerine vaat edildiğine inandıkları toprakları, kutsal beldeyi yani Filistin'de bu devleti kurmayı kararlaştırdılar. Allah'ın subhanallahu ve Teala) kendilerine ilk vaat esnasında aşağılık bir tavırla reddettikleri bu topraklara geri dönmeye, orada dünya Yahudilerini toplayacak bir devlet kurmaya niyetlenmişlerdi. Bunun için ne kadar propaganda yapsalarda istedikleri sonucu alamıyor, Yahudilerin bu topraklara göçünü sağlayamıyorlardı. Bunun en bariz nedeni aşağılık Yahudilerin birbirlerini iyi tanımaları ve buna bağlı olarak birbirlerine güvenmemeleriydi. 1917 yılında İngiltere Filistin'i işgal etti. İlginç bir şekilde işgal ettiği topraklarda Yahudileri isyan etmeye başladı. Takdir edilesi stratejileri ve dik duruşuyla Yahudilerin birçok planını alt üst eden Sultan Abdülhamit sonrası İngiliz işgaliyle Filistin toprakları üstünde Osmanlı koruması kalkmış, Filistin İngilizlerin tasarruflarına kalmıştı. Siyonistlerin din vurgulu propagandaları, İngilizlerin iskan politikasında izledikleri kolaylık istenilen sonucu almalarına yardım etmedi. Bir türlü toplu Yahudi göçü sağlanamamıştı. Bu sırada Almanya'da ilginç gelişmeler oldu. Aşırı sağcı ve Alman ırkının üstünlüğü üzere şekillenen Adolf Hitler'in Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi, Naziler 1930 seçimlerinde 6 milyon 407 bin oy alarak Almanya'nın ikinci partisi oldu. 1932 seçimlerinde ise oy sayısını ikiye katlayarak 13 milyon 745 bin oyla birinci parti oldu. Sürekli büyüyen Naziler, Hitler'in olağanüstü hal ilan etmesi, Naziler dışında tüm partileri kapatmasıyla Almanya'nın tek partisi olmuştu. Kurmaylarının ve danışmanlarının çoğu Yahudi olan Hitler, Yahudi soykırımına başlamıştı. Kamplarda diri diri yakılmak da dahil, insan aklının almayacağı işkencelere tabi tutulan Yahudiler göç etmeye başlamışlardı yani Siyonistlerin propagandayla başaramadığı, İngilizlerin bedava toprak dağıtmasına rağmen istediği sayı elde edemediği Yahudi göçü, yine bir Avrupa ülkesi olan ve kurmaylarının çoğu Yahudi olan Hitler'in politikaları sayesinde gerçekleşmişti. Nazi hareketi öncesinde Filistin topraklarında sayıları 150-200 bin arası olan Yahudiler, bu hareket sonrası 800-850 bine ulaştı. 1948 yılına gelindiğinde İsrail Devleti ilan edildi. İlginçtir ki devletin ilanıyla beraber Birleşmiş Milletler müdahale edip bereketli toprakları İsrail ve Filistin arasında bölüştürdü. Ve birçoklarının yanlış isimlendirip Filistin sorunu dediği daha bilinçli olanların Kur'ani bir kavram olan İsrail sorunu dediği ancak gerçek ve yakışık ismiyle Yahudilik-Siyonizm sorunu başlamış oldu. Bu tarihi bilgiden sonra diyebiliriz ki Yahudi sorunu çift taraflı bir sorundur. Kovuldukları topraklarda bulunma nedenleri de burada yatmaktadır. Batı adına Orta Doğu politikalarının mühendisliğini yapan İngiltere, Orta Doğu'yu karıştırmak, bölgede var olan sorunlar için karakol kurmak ve ileride açıklayacağımız gibi asli sorunu Kabe'nin Ali Selül tarafından işgalini gölgelemek adına Yahudileri kullanarak onları bu topraklara yerleştirmiştir. Bütün bunların farkında olan aşağılık nesil, batıyı kullanarak bu topraklara yerleşmiş ve vaat edilen topraklar felsefesi üzerinden genişlemeye ve coğrafyayı kana bulamaya devam etmektedir. Sorunun çözümüne dair Kur'an, Müslümanlara dostlarını ve düşmanlarını tanıtmış, onlarla itikadi ve askeri olarak nasıl mücadele edeceklerine dair yollar göstermiştir. Onların kişilik ve toplumsal özelliklerini, tarih içinde temhi dehnine düşmanlıklarını ve bu düşmanlığın yöntemlerini detaylıca anlatmıştır. Filistinli mazlumları savunurken, dünya efendilerinin tepkisini çekmemek için kılıktan kılığa giren, 3-4 ateist Yahudinin İsrail kınamasını baz alıp aşağılık maymunlar ve domuzlar soyunu temizlemeye çalışan, içimizdeki Müslüman kimlikli Yahudilere de hatırlatmada bulunalım. Yahudiler ne gerçek anlamda Allah'a ne de O'nun peygamberine inanmazlar. Gerçekten Allah fakir, bizse zenginiz diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Onların bu dediklerini haksız yere peygamberleri öldürmeleriyle birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki, tadın o yakıcı azabı. Ali İmran Suresi 181. Ayet Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır.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 başka ümmetler üzerinde hak gözetmezler. Ehni kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet bıraksan, onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet bıraksan, tepesine dikirip durmazsan, onu sana iade etmez. Bu da onların, ümmilere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize vebal yoktur demelerindendir. Allah adına bile yalan söylüyorlar. Ali İmran Suresi 75. Ayet Siz onların ister bir kısmını kınayın, isterseniz bir kısmını kayırın, Musevileri ayrı tutun. Ne yaparsanız yapın, zihnen dahi Yahudi olsanız, Yahudilerin milletine tabi olup ben Yahudiyim demedikçe sizden razı olmazlar. Dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki, doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, andolsun ki Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Bakara Suresi 120. Ayet Yahudiler tüm bu kötülükleri sebebiyle aşağılanmışlardır ve Allah'ın rızasına talip olanlar tarafından da aşağılanmaları gerekir. Onlar, Yahudiler, nerede bulunursa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların müminlerin himayesine sığınmadıkça, Kendilerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Ali İmran Suresi 112. Ayet De ki, Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın lanetlediği ve gazabettiği ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tahta tapanlar çıkardığı kimseler. İşte bunlar, yeri, durumu daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır. Maide Suresi 60. Ayet Allah'ın lanet ve gazabına duçar olmuş bu topluluğun, uluslararası kınamalar, çağrılar aracılığıyla yaptıklarına son vereceklerini umut eden içimizdeki Yahudiler,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 kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince yüzünüzü kare etsinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide, Süleyman mabedine girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi büsbütün tahrip etsinler diye başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldık. Belki Rabbiniz size merhamet eder, fakat siz eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de sizi yine cezalandırırız. Biz cehennemi kâfirler için bir hapishane yaptık. İsra Suresi 4 ila 8. ayetler. Allah ehni kitaptan onlara müşrik ordularına yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını da esir alıyordunuz. Allah onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi mirasçı yaptı. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ahzab suresi 26 ve 27. ayetler Sosyal bilimlerin karşılık bulmakta aciz kaldığı sendrom İnsanın celladına aşık olmasına veya ona duyduğu hayranlığa Stockholm sendromu denildiğini biliyoruz. Lakin insanın cellatlar celladına ümit bağlamasına, ondan yardım bekleyip idamdan kendini kurtarmasını talep etmeye ne denildiğini hala bilmiyoruz. Bu sendroma bir isim buluncaya dek biz buna insanın bayağlaşması ya da kendine hakaret etmesi sendromu diyelim. İçimizdeki sefihlerden bir kısmı Birleşmiş Milletlerden, bir başkası Amerika Birleşik Devletleri'nden, bir güruh Avrupa'dan İsrail'i kınamasını, boykot ve yaptırım uygulamasını talep ediyor. Hayal kırıklığına uğradıklarını, demokrasi beşiği batıdan daha açık ve anlaşılır tepkiler beklediklerini dillendiriyorlar. Yazımızın girişinde belirttiğimiz bir hakikati yinelemek istiyoruz. Bu sorunun çözülmesi için görünürde sesi en çok çıkanlar bu sorunun devamındaki asıl aktörlerdir. İsrail, terör ve vahşet devletini İslam coğrafyasının bağrına saplayan ve İsrail'in de varlık amacına uygun davrandığını düşünen Batı neden İsrail'i kınasın? Ayrıca kendinden kınama beklenen hangi ülke İsrail'den vahşet yönünden geri kalmıştır? Ey münafıklar! Acaba şecaat arz edeyim derken sirkatinizi mi söylediniz? Yoksa yine dinde yaptığınız hata sizi ele mi verdi? Biz dileseydik, onları sana gösterirdik de sen onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından tanırsın. Allah işlediklerinizi bilir. Muhammed Suresi 30. Ayet Çağrıda bulunduğunuz birleşmiş milletler, Hangi ülkelerden müteşekkil? Birleşmiş Milletler'in asli unsuru olan ve biri dahi hayır derse 192 ülkenin ebetini hiçe çıkaran başcellatların mı gazelleri İsrail'in elinden kurtarmasını bekliyorsunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ve Irak'ta yaptıklarını tasvip mi ediyorsunuz yoksa? Değilse iti ite şikayet etmenin mantığı nedir? Yoksa efendileriniz Afganistan ve Irak mezalimi hakkında konuşmayı yasakladı mı size? Çin'in Doğu Türkistanlılara yaptığı ve halen yapıyor olduklarını da mı bilmiyorsunuz? Öyleyse Çin'in hangi yüzde kınama yayınlamasını bekliyorsunuz? İsrail demez mi, sizden iyi olmasın ama sizi örnek alıyoruz efendim diye. Sırplar Srebrenica'da boşnaklardan 8500 insanı 5 gün içinde Birleşmiş Milletler gözetiminde katletmedi mi? Rusya'nın Kafkasya Müslümanlarına yaptıkları, gerçi devletiniz Rusya ile arayı düzeltti düzelteli, siz Çeçen cihadını gündeminizden atmıştınız değil mi? Bu hatırlatma için özür diliyoruz. Fransa'nın Afrika'da yaptıklarını, Fransız askerlerin gözetiminde Hristiyanların Müslümanları kesmesini, İsrail'in 100 sene daha çalışsa Fransa'ya ve vahşetine yetişemeyeceğini de mi bilmiyorsunuz? Bu beşlinin hali Salih aleyhisselam kavmindeki şaki çeteye ne kadar da çok benziyor. O şehirde dokuz kişi elebaşı vardı ki bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı. Allah'a and içerek birbirlerine şöyle dediler.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 Yeryüzünü ifsat edip ıslah etmemek için inşa edilmiş yapılardan medet umanlar, hem onların vahşetlerini örtmek suretiyle onlara ortak olmuş, hem de onların dünya efendilerini zımnen kabul ederek bu vahşetin müsebbibleri arasında yerlerini almışlardır. Filistin davası ve sanal kahramanlıklar Yahudi sorununun ve Filistinli mazlumların çektikleri sıkıntıların bir sebebi de bu sorunu sanal mücahitlerin, miting şehitlerinin, slogan ağabeylerinin ve pankart cemaatlerinin sahiplenmesidir. İsrail Devleti bu insanların Filistin için bağırıp çağırmak dışında bir şey yapamayacaklarını görüyor ve biliyor olmanın verdiği güvenle terör ve vahşetini her saldırıda biraz daha arttırıyor. Maalesef Filistin meselesi sanal kahramanların aralarında bölüşemediği girift bir mesele haline almıştır. Filistin'e gidip o mazlumların yanında İsrail'e karşı savaş yok, Gazze'de veya herhangi bir Filistin şehrinde ölüm korkusuyla yaşamak yok, bir sabah uyandığınızda yarına dair bütün umutlarınızın yıkılmış olduğunu görmek yok. Korkmayın, gençlerinizin Filistin'e gidip buradaki kutsal çalışmalarınızın aksama endişesi yok. Bu nifak siyasetinin Afganistan, Çeçenistan, Irak gibi topraklarda yaşanan zulümlere karşı tutumlarının tutarsız olduğunu anlamanız için Filistin meselesi turnusol görevi görmektedir. Saydığımız ülkelerdeki mezalim hususunda hassasiyet onlar için tehlikeler içeriyor. Öncelikle efendileri bu topraklara mesafeli yanaşıyor. Hafızan Allah Devlet kadrolarından paralel yapı tasfiye ediliyorken kendi adamlarını yerleştirme çalışmaları tehlikeye girebilir. Ayrıca bu bölgelerde var olan direniş adam istiyor, miting değil. Yıllarca çalışıp kazanılmış gençler bu furyaya kapılıp o bölgelere gidebilirler. Bu kafa yapısına sahip miting kahramanlarının Filistin meselesini üstlenmelerinden en çok memnun olan İsrail'dir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Antisemitizm bataklığı Vahyin nurundan uzaklaşmış, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dışında rehberlikler peşinde koşanların, düşmanlarının kavramlarıyla düşünmeleri, o dilde konuşmaları, onları çözümün değil, var olan sorunun parçası yapar. Şimdi şu ayetlere dikkat edelim. Bir zamanlar, ''Ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız.'' demiştiniz de, Bakıp durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz. Bakara Suresi 55 ve 56. Ayetler İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar olun dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Bakara Suresi 65. Ayet Kur'an'da buna benzer ayet çok fazladır. Kendilerinden binlerce yıl önce yaşamış atalarının cürümlerini Medine Yahudileri işlemiş gibi onlara hitap edilmiştir. Mesela Kur'an'da çokça tekrar eden, peygamber öldürmek Medine Yahudilerinin fiili değildir. Ancak Allah subhanallahü ve Teala peygamber öldüren, cumartesi yasağını avlanmak için çiğneyen, kitabı tahrif eden Musa'ya aleyhisselam eziyet edenlerin fiillerini onlara yüklemiştir. Çünkü onlar atalarının bu fiillerinden beri olduklarını ilan etmemiş, onların yolu üzere yaşamaya devam etmişlerdi. Atalarının yoluna razı olmaları Allah'ın onları aynı kategoride değerlendirmesine neden olmuştu. Bugün İsrail'in Yahudilerini kınayanlar, kınama cümlelerinden daha ziyade antisemitist olmadıklarını, Musebilerle İsrail'i ayırdıklarını, İsrail'de bulunan Yahudilerin çoğunun Siyonist zulmünden rahatsız olduklarını anlatıyorlar. Aşağılık kompleksi ve Batılıların eleştiri oklarına hedef olmama gayesi bu trajikomik durumu ortaya çıkarıyor. Yahudilikle hiç ilgisi kalmamış birkaç ateist, liberal ya da komünist entelin İsrail kınamasını da bu vahiy anlayışından uzak davranışlarına dayanak kılıyorlar. Bu zulme sükut eden, bu barbar yaratıkları seçimlerle iş başına getiren, bunlara yardımda bulunan herkes cephede Gazzelilere bu zulmü yapanlarla aynı kategoridedir bu zulmü kınayan Yahudilikle ilgisi kalmamış entelektüellerin kınamaları, Yahudi patentli antisemitizm bataklığına düşmemize neden olmaktadır. Bugün var olan terör ve vahşet devletinin yaptıklarının, oşru mişarını yapmayan Medineli Yahudilere dahi Rabbimiz şöyle hitap ediyordu. De ki, Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi?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 Bu sorunun çözümüne dair her konuşan, zahiren aynı mahalleden olanların söylemleriyle mahkum ediliyor. Dünyada kendini İslam'a nispet eden topluluklara zulmü meslek edinmiş devletlerin asıl başarılı oldukları alan, kendilerinin sebep oldukları sorunların çözümünün yine kendi belirledikleri kavramlarla konuşulmasını sağlamalarıdır. Bunun en güzel örneği sivil kavramıdır. Ellerinde bulunan son teknoloji ürünleriyle halkları soykırıma tabi tutanlar, insanların meşru müdafaa hakkını uydurdukları sivil kavramıyla ipotek altına almışlardır. Onlara göre sivil, asker olmayandır. Oysa İslam'da sivil, savaşa destek vermeyen, yaşlı, kadın, çocuk ve din adamlarıdır. Katliam yapanlara destek mitingleri düzenleyen, oy vermek suretiyle yönetime getiren, çoğu zamanda yapılanları açıktan savunan insanlar savaşçı hükmündedirler. Üstün teknolojiyle cephe savaşına son veren güçler, literatüre soktukları sivil kavramıyla adeta müdafaa hakkını ortadan kaldırmışlardır. Daha acı olanı ise mazlumlarla dindaş olduklarını iddia edenlerin, sivil kavramı uydurmasıyla işgale ve vahşete direnenleri eleştirmeleridir. Antisemitizmde Yahudi eliyle tedavüle sokulan, vahyin ölçüleriyle uyuşmayan ve bu sorunun devamı için İsrail'in elini güçlendiren kavramlardandır. Bu mücadele Hamas ve İhvanla devam edemez. Mustazafların ve mazlumların iniltilerine son verecek olan şey rabani bir metotla mücadele ve Allah'ın yardımıdır. Allah'ın Subhanallahu ve Teala yardımına ulaşmanın yolu bahî ile belirlenmiştir. Bu şartları bu yazıya sığdırmak mümkün değildir. Bunlardan vakamızla direkt ilgisi bulunan birkaç maddeye değinmek istiyoruz.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 Artık bundan sonra kim inkar ederse işte bunlar asıl büyük günahkarlardır. Nur Suresi 55. ayet. Allah'ın Subhanallahü ve Teala yardımı dört şarta bağlanmıştır. İman, salih amel, sadece Allah'a ibadet meşrik koşmamak. Bu şartları kendilerinde bulunduranlar ve bu şartları ilke edinip mücadele edenler Allah'ın vaadinin muhataplarıdır. İhvan ve Hamas gibi demokrasi şirkine bulaşan, insanları Allah'ın subhanallahü ve Teala, yaratmayla yan yana zikrettiği en bariz sıfatı olan emir, hüküm, teşri, kanun koyma sıfatını partilerine isteyenler bu vaatten en uzak olanlardır. Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'tan sakının ki O'na şükretmiş olasınız.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 Zafer yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındadır. Ali İmran suresi 124 ila 126. ayetler. Burada ise yardım sabır ve takva şartlarına bağlanmıştır. Takva sakınmaktır ki bunun başında şirk gelir. Sabırsa Allah'ın kaderi ve imtihanların zorluğuna karşı şeriata dayanarak direnmek ve sebat etmektir. Mekke'nin en zorlu dönemlerinde kendini ve asabını rahatlatacak teklifler karşısında Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, ben bununla, darun nedveye girme, güzel kadınlarla evlenme, zengin olma, kavimlere efendi olma ve benzeri gönderilmedim. Ya benim getirdiğime iman edersiniz ya da Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredeceğim. Sözü sabrı örnektir. Allah'ın yardımı için müşriklerin tekliflerine direnmek ve şeriatın dışına çıkmamak sabırdır. Hamas ve İhvan, bizim sistemimizin içinde var olan demokratik seçimlere katılın, partileşin ki sizi tanıyalım, meşru hareketler olarak kabul edelim tekliflerine sabır gösterememişlerdir. Kendini kabul ettirme ve özellikle ben falanca cemaatler gibi radikal değilim çabası, iki yapıya da aklın zorlanacağı işler yaptırmıştır. Hamas'ın görev başına gelir gelmez şeriat talebeden İbni Teymiye mescidini cuma namazında basması, minberde hutbe veren şeyhini hunharca katletmesini aklı selim insanlar unutmamalıdırlar. Mursi'nin seçim sürecinde Hristiyanlarla aramızda itikadi bir farklılık yoktur. Kinetik bir ihtilaf içindeyiz sözleri kulaklarımızda çınlamakta, ilk icraat olarak tank üstünde Sina mücahitlerine çıkartma yapmasını hatırlamaktayız. Uğruna tanklara çıktığı rejim, yaranmaya çalıştığı ve bu uğurda Allah üçün üçüdür diyenlerle itikadi fark görmeyecek kadar perbasızlaşabildiği batı, ona izzeti kafirlerin yanında arayan herkesin karşılaşacağı acı sonu göstermiştir. Maalesef Filistin meselesini ismen ayrı, hakikatte tek yapı olan bu cemaatler tekelini almışlardır farklı seslerse İbni Teymiye Mescidi ve Sina'da bulunan grupların akıbetiyle karşı karşıya kalmaktadır. O topraklarda Allah'ın yardımına mazhar olabilecek Rabbani menhece sahip olan, modern cahiliyenin şirklerine bulaşmamış ve batıya yaranma siyasetinden ziyade Yahudilerle mücadeleyi önceleyen mücahit grupların varlığı bu sorunun çözümünde etkili olacaktır. Gerek tarih, gerek de vakamız menheclerine şirk bulaştıranların hiçbir şey elde edemedikleri, tamam dedikleri her noktada tabi oldukları menhecin darbeleri altında inledikleri zamanların örnekleriyle doludur. Asrın putu olan demokrasi nasıl bir sihirse her bölgede yeni yapılar, bir diğerinin zilletle başarısızlıklarını destanlaştırmakta ve her geçen gün bir yenisini bu kerbana katmaktadır. Adı yanlış konulmuş, çerçevesi hatalı çizilmiş, mücadele metotları vahye uygun olmayan, konforunu bozmak istemeyen sanal kahramanların kullandığı bir sorundur, İsrail-Yahudi sorunu. Bu sorunun girift hale gelmesindeki ciddi etkenlerden biri Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Ali Selül tarafından işgalidir. İkisi de Mescid-i Aksa'dan çok daha değerli olan bu kutsal beldelerin Yahudilerden daha tehlikeli olan Ali Selül tarafından işgal edilmiş olması bir türlü İslam aleminin gündemine girememektedir. Mescid-i Aksa'nın işgali ve İsrail'in yaptıkları bu asli gündemi perdelememelidir. Ümmetin bilinçleneceği tek vücut olabileceği tek yer Mescid-i Haram ve Kabe'dir. Baş yazılarımızda sıkça vurguladığımız bu konu sanal kahramanlıkları için Filistin davasını sahiplenen bu şuli pankartlı mücahitlerin ilgisini çekmemektedir. Avrupa Yahudilerinin İsrail'e yerleşmesi için özel çaba içinde olan İngilizlerin Ali Selule olan ilgisi ve Suudi politikaları bilinmektedir. İslam alemiyle ilgili her direnişi terör faaliyeti kabul eden, yardım faaliyetlerini teröre yardım kapsamında değerlendiren Batı'nın tek istisnası Filistin meselesidir. Bu mesele zihni, kavramsal ve mücadele metotları yönünden o denli kuşatılmıştır ki korkacakları hiçbir yön kalmamıştır. Alışıldık metodun dışına ilk defa Mavi Marmara Harekatı ile çıkılmıştır. İsrail'in bu girişime müdahalesinin boyutlarını ve bununla yetinmeyip yerli siyonistlerle işi hükümet devirmeye kadar ilerletmesine şahit olduk. Çünkü ilk defa alışılmış Filistin mücadelesi metotlarının dışına çıkılmıştı. Bu nedenle sorun çözülmüyor, Yahudi vahşetini ilerletiyor ve Filistinli mazlumların inintileri kulaklarda yankılanıyor. Bu meseleyi çıkarlarına alet eden azınlık bir şer şebekesi müstesna, genelde bilinçsiz topluluklar soruna duyarlılık adına çözümün değil, sorunun ilerlemesinin parçası oluyorlar. Rabbimiz, sen İsrail barbarlığına son ver. Filistinli mazlumların yardımcısı ol. O topraklarda cahiliyeden arınmış takva ve sabır ehli Müslümanların bu meseleyi sahiplenmesine fırsat ver. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 32. sayısında yayınlanmıştır.